Arkadaşlar şöyle bir soru vardı Dendi ki Doğum günü kutlamanın hükmü nedir? Herhangi bir kimse doğum günü kutlarsa Veyahut doğum günü kutlanan bir yere giderse Ey böyle bir davete icabet ederse Veyahut oradaki ikramdan yerse, içerse Yani pastadır, içecektir vesaire gibi şeyler yaparsa Bu kendisine helal olur mu? Bunun hükmü nedir? <Gülüyor> az önceki derslerde de ifade ettik bilatla ilgili derslerde dedik ki bir amelin makbul olması için iki şeye ihtiyaç vardır birincisi niçin yaptın ikincisi nasıl yaptın yani hayatın kendisi kulluk olduğu için yani bir amel derken bu bütün ameller için geçerlidir çünkü Allah Azza ve Celle Hicr suresi 99. ayette buyuruyor ki فَعْبُطُ رَبَّكَ حَتَّ يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Sana ölüm gelinceye kadar Allah'a ibadet et. Başka bir ayette biliyorsunuz Mülk Suresinin 2. ayetinde diyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. İnsan İmtihan için yaratılmıştır İyi ameller salih amellerde bulunarak Allah'a kullukta bulunarak وَمَا خَلَقْتُ جِنَّا insa illa liyabudun Ayetinde e, Zariya suresi 56'da haber verildiği gibi Cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım Buyurması ey insanın yaratılış gayesini ortaya koyar İnsanın nasıl kulluk yapacağını ortaya koyan şey de Kur'an ve sünnettir her zaman söylediğimiz din tevkifidir. O halde vahye tabi olmak buna uymak gerekir. Dolayısıyla bir amelin makbul olması için niçin yaptın ve nasıl yaptın? Ey Yani Kur'an ve sünnete uygun olması, e, Allah için yapılması gerekir. İhlaslı olması gerekir. Çünkü Allah azze ve celle ihlasla yapılmayan ameli kabul etmeyecek. İkincisi Kur'an ve sünnete uygun olması gerekir. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor ki "Men عَمِلَ amelen ma لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَتْ Kim? Bizim bu dinimizde bir amel işlerse ve bizim emrimiz yoksa bu ondan reddolunur. Kur'an ve sünneti iyi anlamış bir kimsenin kafirlere benzemenin kendisine haram olduğunu görür. Her konuda Allah Resulü ve Vesselam müşriklere ve ehli kitaba muhalefet etmiştir. Ve bu konuda ümmeti onlara muhalefet etmeye davet etmiştir. Her gün namazda okuduğumuz İhdine sıratel müstakim Ya Rabbi bizleri doğru yola hidayet et. Sıratel lezine aleyhim Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna Ey Enbiyanın, Sıddıkların, Salihlerin ve Şehitlerin üzerinde gittiği yola bizleri hidayet et. <Sessizlik> Sıratallezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim, gazaba uğrayanların yani Yahudilerin veledzallin ve sapık olanların yani Hristiyanların yoluna bizleri iletme. Bu aynı zamanda bir duadır. Yani bu bir duadır. O halde her Müslümana düşen şey istediği bu yola istediği bu yola muafık olması ve bu yol üzerinde giderken gayretli olmasıdır. Yani ne demek istiyorum? Ehli kitaba benzemek Fatiha suresindeki bu duaya muhalefet etmektir. Kendi duamıza muhalefet etmektir. Biliyorsunuz Fatiha suresinin İlk ayetleri Allah içindir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyâkena'budu ve İyâkenes Ondan sonra duadır kulun kendisi içindir. Dolayısıyla hem sıratıl müstakîmi isteyip hem de sıratıl müstakîme muhalefet eden Yahudi ve Hristiyanlara benzemek gerçekten kafirlere benzemektir. O halde bu yolu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber vermiş ve Allah azza ve celle'nin haber verdiği şekliyle ee, En'am suresi 153. ayetin hangi yol olduğunu Allah'a Sözet mesela bizlere haber vermiştir. Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediyor diyor ki ve vesselam yere düz bir çizgi çizdi toprağa yani şöyle eline bir çubuk aldı düz bir çizgi çizdi ve dedi ki ve hadihi sıratımüstakim dedi ki bu dedi dost doğru yoldur. Başka bir rivayette de sebebiullah ey bu Allah'ın yoludur. Yanına da kısa bir kısa kısa çizgiler çiz dedi yine ve his subul ve dedi ki bunlar da dedi yollardır. Ey subulü şeyatin yani şeytanların yollarıdır. Ve aleyhissalatu vesselam o Allah'ın yolu dediği düz yola dedi ki şu ayeti okudu En'am 153. ayet ve an hadihi sirat mustaqimen fatbiğu, ve la ttabiğu subulah, fatfarqa bikum dedi ki işte bu benim dost doğru yolumdur, buna uyunuz. işte bu sağa sola çizilmiş yani diğer yollara uymayınız. dikkat ediniz bu yola uyunuz, diğer yollara uymayınız. fatfarqa bikum ansabili. çünkü bu yollar sizi benim yolumdan ayırırlar buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Ve o yolların her birinin başında bir şeytan oturur diyor a.s.m. Ve ayetin devamında diyor ki Allah size böylece öğüt veriyor. Olur ki sakınırsınız. Neyden sakınırsınız? Şeytanın yollarına gitmekten sakınırsınız. Neden sakınırsınız? Neyden sakınırsınız? batıla uymaktan sakınırsınız neyden sakınırsınız Yahudi ve Hristiyanlara benzemekten sakınırsınız neden sakınırsınız Allah Azze ve Celle'nin size yasakladığı şeylerden sakınırsınız dolayısıyla kendi duamıza icabet etmek ve istediğimiz hidayet ile istediğimiz sırat-ı müstakimin şerefli yolcuları olmak bu dinin temeli Kur'an ve sünnet Yahudi ve Hristiyanlara, ey gayrimüslimlere muhalefet üzere kurulmuştur. En basit. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Varhû lihiyetakum ve khâlifu ehli kitâb." Sakallarınızı salıveriniz. Ehli kitaba muhalefet ediniz. Başka bir rivayette "ve khâlifu ve Mecusilere muhalefet ediniz. Yani sakallarınızı kazımayınız. Dolayısıyla sakalı bırakmak, salı vermek fıtrattan olduğu gibi olduğu gibi bir diğer esprisi de ehli kitaba muhalefet etmektir, gayrimüslimlere muhalefet etmektir. Gerçekten o halde bir müslüman her konuda onlara muhalefet etmek durumundadır. Şu hadisi okuyup onun etrafında dönersek inşallah soru daha iyi şekliyle cevabını bulacaktır. Çünkü kişi kafirlere benzemekle hem menhecini bozacak, hem kulluğunu bozacak, kulluğunu tehlikeye atacak, cenneti e, kazanmak yerine cehenneme müstahak olacak, bidatlerle yaşayacak, dünyaya aldanacak, bir aldanış üzerine yaşayacak ve aynı bugün Müslüman kadınların eteklerinin boylarını kısalttıkları gibi Efendime söyleyeyim onu süsleyip makyajlayıp vitrinlere koydukları gibi cahiliye üzerinde yaşamaya ve bu yaşamdan razı olmaya devam edecektir. Aynı Allah Azze ve Celle'nin e, Ayet-i Celile'de buyurduğu gibi Efe hukmel cahiliyeti yebğun Siz hala cahiliyenin hükümlerini mi istiyorsunuz? وَمَنْ min Allahi hukman li لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Ben Müslümanım diyen için ben Allah'a inanıyorum diyen için Allah'tan daha iyi hüküm koyan kimdir? Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını ve ümmetini bu konuda uyarmış terbiye etmiş Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet üzere bir din kurmuştur. Ve hatta yani vahiy bunu böyle emretmiştir ve hatta bunu çok iyi anlayan e, raşit halifelerimiz de yahudi ve hristiyanları belirginleştirecek özelliklere ey e, zennur denilen şeyin bağlanması veya saç ile ilgili onları belirginleştirecek bir duruma getirmişlerdir bakınız ebu vakit Leysi, radıyallahu anhın rivayet ettiği şu hadis bizler için oldukça önemlidir شولد يور أبو وقت الليسي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين صدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحاتهم يقال لها ذات أنواة فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله عليه السلام اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن إنها السنن قلتم والذي نفس بيديه كما قالت بنو إسرائيل لموسى قالوا قالوا يا موسى أجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون في الحديثين. Allah'a sallallahu ve sellem bu ayeti okuduktan sonra لَتَرْكَبُنَّا سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Diyor ki Ebu Vakit Elleysi Biz daha yeni Müslüman olduğumuz bir halde Resulullah aleyhisselat ve ile birlikte savaşmak için Huneyn'e çıktık. Müşriklerin yanında konaklayıp tazim gösterdikleri ve bereket ummak amacıyla silahlarını astıkları Zat-u Envad denilen sidre ağacının yanından geçtik. Yani e, müşriklerin bir ağacı vardı ve bu ağaca silahlarını asıyorlardı. Ve buna da diyorlardı ki Zat-u Envad biz de bu ağacın yanından geçerken döndük dedik ki ey Allah'ın Resulü Vesselam, onların yani müşriklerin zat Envat ağacı gibi bize de bir zat Envat ağacı yapsan yani onların böyle bir ağacı var sen de bize böyle bir ağaç edinsen bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Allahu Ekber sizden öncekilerin izlemiş oldukları kötü yolu siz de izlediniz nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki İsrail oğullarının Musa'ya söyledikleri şeyin Aynısını sizler de söylediniz Onlar Musa'ya Ey Musa Onların ilahları olduğu gibi Sen de bizim için bir ilah yap Demişlerdi Musa da onlara Gerçekten siz Cahil bir topluluksunuz Dedi Muhakkak ki Siz sizden Öncekilerin izlemiş oldukları yola adım adım uyacaksınız buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam siz sizden öncekilerin yoluna adım adım uyacaksınız ve Allahu Ekber siz aynı İsrail oğullarını Musa'ya onların ilaha gibi bize de bir ilah yap demesi gibi bir şey söylediniz. Ey onların zatü Envat'ı var bizim de zatü Envat'ımız olsun. Ey onların doğum günleri var bizim de doğum günümüz olsun ey onlar doğum gününde mum yakıyor biz de doğum gününde mum yakalım onlar doğum gününde pasta yiyor biz de pasta yiyelim onlar müzik kullanıyor biz de müzik kullanalım onlar eğleniyor biz de eğlenelim efendime söyleyeyim onlar kendi enbiyaları için İsa aleyhisselam için efendim Noel kutluyorlar yılbaşı yapıyorlar biz de kutlu doğum ihdas edelim onların giyimi neyse biz de onlar gibi giyilerim onlar, efendim boyunlarını açtı, biz boyunlarımızı açalım. Onlar parfüm kullandı, biz de parfüm kullanalım. Onlar şu takıları kullanıyor, biz de bu takıları kullanalım. Yani bunları sayabildiğiniz kadar sayın. O halde onlar düğünlerini nasıl yaptı, biz de böyle yapalım. Onlar gelinlik giydi, biz de gelinlik giyelim. Onlar aliyans taktı, biz de aliyans takalım. Onlar sazlı sözlü bunu yaptı, biz de sazlı sözlü yapalım. Maalesef bugün sözde İslami düğün denilerek yine müzik kullanılıyor. Ancak bu müzik kullanılırken deniyor ki La ilahe illallah ring ring ring arkasından müzik sesi. La ilahe illallah hem Allah'ın adına anıyor hem bunu şeytanın çalgılarıyla icabet ediyor. Dolayısıyla böylesi böylesi bırakın yani doğum günlerini doğum günlerini böylesi kutlu doğum gibi şeyler yapmak. Ey daha önceki derslerimizde hatırlarsanız dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde emri olmayan bir şey merdut. Demek ki demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kendi doğum günüyle ilgili herhangi bir emri yoktur. Ya da vahyin indiği günle ilgili o günü özelleştirmekle ilgili yani bizim kutlu doğum bir kenara bir takım gün ve gecelerin ihdat edildiğini ve bu gecelerin işte mevlüt denilerek, şu denilerek kutsandığını ve bu günlerin mübarek kabul edildiğini, o gecelerin gündüzlerinde oruç tutulduğunu, gecelerini ihya edildiğini maalesef bilmekteyiz. Ve gerçekten bunların tamamı Allah r.s. siz sizden öncekilerin yoluna, lterkabunna senen men kana qablukum siz sizden öncekilerin izlemiş oldukları yolu adım adım uyacaksınız hatta zira bi zira şibir bi şibir ey yani e, zira zira arış, e, karış karış onların yolundan gideceksiniz hatta onlar bir kenar deliğine girse siz de gireceksiniz ili mehli diyorlar ki bizden öncekilerin yolunu takip etme konusunda ...öyle aşırıya gidecek ki... ...bu ümmet maalesef... ...yani onlar bir kenar deliği... ...yani kertenkele deliğine girse... ...siz de gireceksiniz sözünden... ...diyorlar ki... ...kertenkele... ...toprağın altında düz bir yol kazıp gitmez... ...ey yani zikzak yaparak gider... ...bir sağ bir sol... ...bir sağ bir sol... ...yani siz de işte böyle... ...onlar bir karış mı sağ mı gitti... ...siz de bir karış sağ gidersiniz... ...bir karış sol mu gitti... ...bir karış sol gidersiniz... ...böyle ben bazen şaşıyorum bu stadyumları dolduran stadyumları dolduran futbol severlere şaşıyorum ondan sonra bugün, bugünlerde yani son dönemlerde batılıları taklit eden bu, bu millet maalesef bu ümmet bakınız ne dediği belli olmayan ne dediği belli olmayan bir tane sözde müzik yapan birisi geliyor üstü başı yırtık Saçı sakalı dağınık. Saçı sakalı dağınık. Ney? Adamın tarzı buymuş. Adamın eli tarzı, e, tarzı buymuş. Saçı sakalı dağınık. Allah da biliyor ki ben inanıyorum onu dinleyenlerin yüzde doksanı ne dediğini de bilmiyor. Yani söz olarak, lafız olarak ne dediğini bilmiyor. Çünkü adam ya Fransızca söylüyor, ya İngilizce söylüyor, ya İtalyanca söylüyor, ya başka bir dilde söylüyor. Yani böyle şeyler e, onun karşısına geçip kendilerinden geçercesine sarhoş olurcasına aynı batıda yapıldığı gibi zaten orada yapıldığı için burada rağbet görmekte hele hele bugünlerde haberlerde falan görüyoruz yani böyle bir şey yeni bir şey çıkarmışlar her yıl bir moda çıkartıyorlar eğlencede bir bakıyorsunuz ki gerçekten iki kere ikinin kaç yaptığını bilmeyen tabiri caizse ben bunu kınamak için söylemiyorum bakıyorum adamın halinden köylü olduğu belli yani köylü bir adam yani bu adam çiftçidir köylüdür ama bir bakıyorsun ki efendim davul zurna eşliğinde batıldan batıdan yeni ithal edilmiş ülkemize yeni girmiş olan bu müzik eşliğinde bakıyorsun ki aynı onları taklit ederek el kol hareketleriyle onlar gibi oynayabiliyor e tabi niçin çünkü bu ümmet değerlerini terk etti Kur'an ve sünneti terk etti Ondan sonra Kur'an ve sünnetten yaptığını da cılız bir şekilde yaptı. Bilinçsiz yaptı veya bunları yaparken bir takım bidatler ortaya koydu. En basit arkadaşlar daha şu an Muharrem ayı içerisindeyiz ve aşure günü orucu vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu orucu Mekke'de müşriklerin bu oruca iltifat ettiğini gördü. Ay sallallahu aleyhi ve sellem inananlara da bu orucu tutmalarını emretti. Ta ki Ramazan orucu farz kılınınca, Ramazan orucu farz kılınınca Aisett Masalem dedi ki dileyen bunu tutsun, dileyen tutmasın. Daha sonra Yahudilerin bu oruca iltifat ettiğini ve tuttuğunu duyunca Aisett Masalem, o zaman dedi eğer ömrüm kafi gelirse, inşaallah dedi, Allah ömrüm kafi gelirse seneye dedi bir gün öncesiyle tutarız. Ey yani dokuz ve on tutarız. Niçin? Çünkü onlara muhalefet etmek için. Gerçekten bugün bakın, bugün bakın, aşure günü, aşure günü orucunu insanlar tutuyor, bilen o gün tutuyor, bilmeyen on gün tutuyor. On gün tutan niçin söylüyorum bunu? Çünkü daha çok maalesef ee, kendilerine Alevi diyen, yani onların ismi aslında Alevi değil, ancak yanusayriler veyahut, efendime söyleyeyim veya Hut. Kuzulbaş diye bildiğimiz kesimler bunu yapıyorlar. Hatta iftarlar düzenlediler. Bu konuda meclis de buna öncülük yaptı. Bunlar yani sünnete düşkünlüklerinden değil. Yani bu, bunlar bu sebeple bunu yapmış değiller. Çünkü dikkat edin, e, İslam'dan önce müşriklerin bile iltifat ettiği bir oruç var işin içerisinde. Yani e, Allah'ın ve vesselam Yahudileri duyunca, Musa bizim kardeşimizdir biz ona daha yakınız demiş ve yine de onlara muhalefet etmiştir bir gün öncesiyle tutmuştur. Peki ben şimdi desem ki bugünlerde evlerde pişen veya birçok kurumun dağıttığı bu aşura neyin nesidir? Ben o günlerde bu sebeple dağıtılan bu aşureden yemiyorum. Ben bu aşureyi yemiyorum. Niye? Çünkü Allah varasının üzerinde emri yoktur. Çünkü o e, bir bid'at olarak ortaya çıkmıştır. Gittikçe de halk arasında yayılmaktadır. Niçin? İşte neymiş? Aşureymiş. E, aşure aşure yaptı. O ona, o ona, o ona <gülüyor> Aleyhisselatü üzerinde emri olmadığı Aleyhisselatü Vesselam üzerinde emri olmadığı bir şeyi nasıl da yayıldığını insanların bu bid'atı nasıl canlandırdığını ve nasıl da bundan sevap umduklarını görebilirsiniz. Aslında burada Kur'an ve sünnetin böyle bir emri yok. Aleyhisselatü ve Vesselam'ın oruç tuttuğuyla ilgili, o günle ilgili, oruç tuttuğuyla ilgili, hatta muhalefet etmek için bir gün öncesiyle alimlerinin gördüğü ister bir gün öncesiyle, ister bir gün sonrasıyla, ister hem bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla bu oruçun tutulabileceğidir. Ve yine Aleyhisselatü ve Vesselam'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce sakalla ilgili verdiğimiz örnek ve yine Aleyhisselatü Vesselam'ı siz onların yolunu karış karış zira zira takip edeceksiniz. Dolayısıyla her ne yaparsan yap. Bir, Kur'an ve sünnetin üzerinde emri var mı? Buna bak ve bunu yaparken ihlasla yap. İki kafirlere benzettiğin konularda terk et. Yani bir şey kafirlerin yaptığı bir şey mi değil mi? Ona bakacaksın. Onların yaptığı bir şey onlara muhalefet et. Onların yaptığı bir şeyse, onların yaptığına muhalefet et. Niçin? Çünkü bu dinin esası namazda rukun olarak kabul ettiğimiz Fatiha suresinde غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ i̇mam Elbani Rahimahullah bu misali sık veririm. Çünkü diyor ki bir Müslüman diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine rehber edilmiş bir Müslüman diyor diyor ki helikopterle diyor ona beline bir ip bağlayıp indirseler diyor o ikiz kulelerin yıkıldığı mekana öyle diyeyim o mekana indirseler onu diyor indiği zaman onu gören insanlar şunu demesi, demeleri gerekir bu kişi müslümandır ona baktıkları zaman demeleri gerekir ki bu kişi müslümandır yani ey müslüman olduğumuzun tezahürlerinin bizde görülmesi gerekir belirgin bir şekilde. Seni gören Müslüman değil, gayri Müslüim bile seni gördüğünde bu adam Müslümandır demesi lazım. Ey tezahürlerden kasıt senin kıyafetinle, senin sakalınla, senin ahlakınla, senin konuşmanla, edebinle vesaire vesaire. Bu hem Müslüman kadın için geçerlidir, hem Müslüman erkek için geçerlidir. Müslüman olduğun değerlerini üzerinde taşımandan belirgin olacaktır. Dolayısıyla düğün yapıyorsan Müslüman Allah Teala ve Sellem'in emrettiği şekilde düğün yap. Velimde bulunursun, ey yemek yedirirsin, bu sünneti yerine getirirsin. Sevinçli olursun, sevindirirsin. Ancak ancak gayrimüslimlerin yaptığı gibi onlar gibi böyle e, ne bileyim işte düğün salonlarında rakset raksetmek efendime söyleyeyim sazlı sözlü sazlı sözlü efendime söyleyeyim ee, düğünler yapmak açılıp saçılmak insanların orada isyan etmesini sağlamak değildir. Ve genelde bu doğum günü kutlayanlar bu doğum günü kutlayanlar onlara söylediğiniz zaman bu yaptığınız şey batıldır dediğiniz zaman diyor ki ya işte çocuklar sevinsin dedik. Ya da diyorlar ki ya çocuğun gözü kalmasın. Arkadaşları kutluyorlar. Kendisi de bunu kutlasın. Yani biz hani kendisi sahipsiz gibi durmasın ya da kıramadık onu Allahu Ekber vallahi siz çocuğunuzu ateşe atıyorsunuz çünkü Resulullah aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki la ta'atin li mahlukin fi masiyeti lhalık Allah'a isyanda hiçbir kula itaat yoktur yani Allah'a isyana mı davet ediliyorsun hiçbir kula itaat etme anne baban olsa dahi Ayette diyor ya onlara öv bile deme, ancak senden isyan olan bir şeyi isterlerse bu müstesna. Dolayısıyla devletim istedi, anam istedi, babam istedi, filanın hatrı için evladımı çok seviyorum diyen bir kimse. ku anfusekum, ku anfusekum ve ahlukum nara. Kendinizi ve ehlinizi ateşten sakınınız Dolayısıyla Dolayısıyla bizim burada bırakın, giyimde onlara muhalefet edeceğiz. Efendime söyleyeyim, uslubumuzda onlara muhalefet edeceğiz. Yaşam biçimimizde onlara muhalefet edeceğiz. Muamelatta, evlerimizin düzeninde onlara muhalefet edeceğiz. Yani böyle etrafa biblolar sermek, böyle her yere resimler asmak, putlar dikmek. Ondan sonra kalkıp secde edeceğim, ben Müslüman bir kulum diyeceğim. Dolayısıyla bu onların adetlerindendir evimden müzik sesleri yükselmeyecek çünkü ben onlara muhalefet etmeyi hem kendim diledim hem Allah'ın bana öğrettiği lafızla dedim ki ya Rabbi beni falan yola ey doğru yola hidayet et sırat-ı o sapık olarak bizlere haber verdiğin gazaba uğramışlar olarak haber verdiğin Yahudi ve Hristiyanlara benzetme dediğim halde nasıl olur da ben eğlenirken onlara benzerim giyinirken onlara benzerim konuşurken onlara benzerim nasıl olur da düğünümü onlar gibi yaparım onlar gibi doğum günleri kutlarım onlar gibi kutlu doğumlar yaparım ve onlar gibi daha birçok ee, efendim bid'at ve hurafelerde ey ya da sapkınlıklar içerisinde bulunurum bu dinin esasında onlara muhalefet etmek vardır onları dost edinmeyeceğin gibi onlara da benzemeyeceksin aynı şunun gibi. Bakın arkadaşlar İmam Elbani Rahimahullah Kendisi meslek olarak Baba mesleği saatçiydi Kendisi de saatçiydi Tabi o arada Allah Azze ve Celle Ona lütfetti ilimle onu şereflendirdi Mesela diyor ki Saatinizi diyor Niçin sol ele takıyorsunuz Benim saatim soldaydı gerçekten Önceden soldaydı yani ve 20 seneyi aşkın süre sol elde kullanıyordum sol kolumda takıyordum niye çünkü bu yönüyle hiç düşünememiştim ancak Allah selamet versin bir gün Ebu Musab bu kıssayı bana anlatınca hemen elimizden çıkardık sağ elimize sağ bileğimize saati taktık niye çünkü diyor ki İmam Elbani Rahim Allah diyor ki her konuda Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmek gerekir eee Sol ele, sol ele saatin takılması gayri e, gayrimüslimlerin bir adetidir. Onlar bunu ortaya çıkardılar. O halde sen onlara muhalefet et, sağa tak. Ve gerçekten hani dedik ya giyimde onlara benzememek. Yani bu her konuda böyle onlara muhalefet vardır. Kadının tesettüründe 8 tane önemli esas var. Bunlardan birisi gayrimüslim kadınların örtülerine benzememesin. Ey rahip, rahibelerinkine benzemeyecek mesela onun tesettür şekli. Onları temsil etmeyecek. Dolayısıyla, dolayısıyla o sağ ele takmamız, daha sonra ben bir kardeşe söyledim, o da hemen sağ eline taktı ve böylelikle biz burada bile onlara muhalefet etmeyi ümit ediyoruz. Böylesi bir ortamda doğum günü kutlamak haramdır. Kutlamakla beraber bunu yapana davete icabet etmek haramdır ve bu harama icabet edildiği gibi onların ikramından yemek haramdır davet edilmediğin gibi o ikramdan sana gönderilirse ondan yemen çünkü niye? maksatlı bir şekilde o sebeple bu pasta yapıldığı için onların bu yiyeceğinden yemek haramdır çünkü onlara muhalefet etmek Allah Resulü ve Vesselam'in bizlere emridir o halde o halde e, bir Müslümanın özellikle ihdine sırat-ı derken bu yolun ilkelerini prensiplerini sonu cennete ulaşan bu yolun bütün gereklerini yerine getirmesi gerekir. Çünkü dinini parça parça edenler helaka uğramışlardır. Bugün günümüzde bakın şöyle bir sokağa çıkın ya da televizyon ekranlarını açın toplumu toplumun ölçmek isterseniz Kur'an ve sünneti ne kadar temsil ettiklerini görürsünüz yani edemediklerini gerçekten şöyle bir çarşıya çıkın kim Yahudidir kim Hristiyandır kim Müslümandır belli değil onlar dar giyer biz de dar giyeriz onlar saçılı kazır biz de, e, sakallı kazır bizde sakallı buyunu kazır bizde kazırız. Ya da meclisler gibi bıyığı bırakır uzatır sakalları keseriz. Veyahut efendime söyleyeyim onlar eteklerini kısalttı bizde kısaltırız. Efendim onlar eteklerine yırtmaç yaptı bizde yaparız. Veyahut onlar efendime söyleyeyim kollarını açtı kadınlar için söylüyorum bizde açarız. Onlar yüzlerine makyaj yaptı bizde yaparız. Onlar koku sürdü bizde koku süreriz. Efendime söyleyeyim bu konuda ne Müslüman erkekler Müslüman erkeğe benziyor, ne Müslüman kadınlar Müslüman kadınlara benziyor. Dolayısıyla az önceki az önceki hadisle bağdaştıracak olursak yani derste yaptığımız o kadar çok ihya edilmesi gereken maruf ve sünnet var ki o zaman buradan müjdelemek gerekir. Aişe f.s. buyuruyor ya, Cerir bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadiste ''Mensenne fil İslami sünneten haseneten felehu lehu ecruha ve ecru men amile biha ba'dehu min gayri en yankuse min ucurihim şey'' Kim İslam'da güzel bir sünneti ihya ederse tesettür sünnetini mi ihya ediyorsunuz? Kafirlere benzememe sünnetini mi ihya ediyorsunuz? Sakalları salı verme bıyığı kısaltma sünnetini mi ihya ediyorsunuz? İsbal sünnetini mi ihya ediyorsunuz? Yani efendime söyleyeyim elbisenizin eteğini uzatmama efendime söyleyeyim hangi marufunu dolayısıyla gerçekten bu öyle bir ölçü ki ne zaman ki müslümanlar günlük yaşamlarında sokaklarında ev hallerinde giyim kuşamlarında özel günlerinde düğünlerinde vesaire. ne zaman ki ehli kitaba muhalefet ettiler biliniz ki o zaman bu ümmet hak ettiği izzet ve şerefi tekrar kazanacaktır. Bu kadar basit. Yani yarın sokağa çıktığınız zaman böyle bakacaksınız ki bir tane açık gördüğünüz zaman hayret edeceksiniz. Veya bir tane böyle eee dar giyimli bir erkek gördüğünüz zaman hayret edeceksiniz o günler geldiği zaman biliniz ki bu din artık sokaklara hakim olmaya başlamış artık bulunduğunuz beldelere hükmetmeye başlamış Kur'an ve sünnet Allah'ın hükmüyle hükmedilecek zamanlar gelmiştir ancak şunu çok iyi bilmek gerekir kendi nefsine hükmetmeyen ailesine hükmedemez Ailesine hükmetmeyen Evine hükmedemez Evine hükmetmeyen Komşusuna hükmedemez Komşusuna hükmetmeyen sokağa hükmedemez Sokağa hükmetmeyen Şehirlere hükmedemez Şehirlere hükmedemeyen ise Kur'an ve sünneti Hakim kılamaz Dolayısıyla Her ne olursa olsun Bize e, bize emredilen şey biz veya davet edildiğimiz şey bakacağız bizim davet inancımızla örtüşüyorsa icabet ederiz. Ancak inancımızla örtüşmüyorsa hemen onu reddederiz ve bu konuda hatır saymayız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, "La taatün li mahlukin fi masiyetil Hiçbir mahluka itaat yoktur hangi konuda? Allah'a isyan konusunda. Bu sebeple iman tavırdır iman tavrı gerektirir imanınız neyi gerektiriyorsa o tavrı sizden görmelidir insanlar onlar Müslüman oldukları halde bir takım cahiliyeleri istiyorlarsa cahiliye adetlerini hayatlarına hakim kılıyorlarsa o halde siz onların cahiliyelerine uymayacaksınız niçin? hem Fatiha suresinde haber verdiğimiz gibi Yahudi ve Hristiyanların yoluna gitmeyeceğiz hem de efendime söyleyeyim ayet iceliyle de fe hukm el cahiliye yebgun min allahi hukmen li kavmin yuqinun Maide suresi 50. ayet olması gerekiyor. Hala cahiliyenin hükmünü mi istiyorlar? Ben e, Allah'a inanıyorum diyen kimse için ya da yakinen Allah'a inanan kimse için Allah'tan daha iyi hüküm koyan kimdir? Allah azza ve celle tüm hayatımızda tüm hayatımızda ehli kitaba muhalefet etmeyi gayrimüslimlere muhalefet etmeyi hakkı hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan iştinab etmeyi bizlere nasip etsin Allah azza ve celle şu ayetinde haber verdiği gibi olanlardan bizleri kılsın ye eyühellezina amenu takullaha hak <Sessizlik> takatihi ve temmutun ne lla ve Ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin Müslüman olarak ölmek için Müslüman gibi yaşamak gerekir ve haddihi Vallahu alem ve sallallahu ala yine Muhammed'in aevi Muhammed